Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Banu Zeytinoğlu ve Murat Rostar Teknolojinin Karanlık Yüzü'nden herkese merhaba. Merhabalar. İyi akşamlar. akşamlar. <gülüyor> ben buraya gelirken sizi kapıda Erastan'la gördüm bir şey konuşuyordunuz. Neydi o? Mikro. Tam asansörde şey yaptık. İşte Eraslan hocalık yapıyorum diye koşa koşa derse gidiyordu. Nasıl gidiyor hocalık? Memnun musun? dedim. İşte ordunun sohbetini yaparken şey dedi. Aklımda olsun dedi. Ee, kurumsal olarak da çalışmaya başladım. Hı. Hani kurumlara da iletişim ve diksiyon dersi veriyorum dedi. Ben de çok basit bir soru sordum. Aslında hani bu soruyu sormaya gerek bile olmamalıydı.